Bugün Kıyamet Alametleri serisine devam edeceğiz Çünkü Ebu Musab hocamızın e, dersi bu saate kadar surdu, sürdü Ya da bir takım teknik sebepler diyelim <gülüyor> Biz e, Rıfat kardeşi de teknik sebeplerden sayalım e, Ya da e, teknik yetersizlik mi diyelim Yani Rıfat kardeşimiz böyle olsun e, İnşallah biz bu saatte başlamış olalım biz gittik geldik yani dersi yapalım mı yapmayalım mı ama tabi böyle kardeşlerimizi sayıca bu saatte fazla görmek bizim de şevkimizi arttırıyor inşallah biz kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar biz İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın nuzulu meselesini işliyorduk bununla ilgili sahih hadisleri dile getirdik Allah Resulü ve selam'in Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ı haber veren ve sizin aranıza adaletli bir hakem olarak ineceği günler diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan haber vermesi, haçı kırması, domuzu öldürmesi, cizye vergisini kaldırması ve yeryüzünden malın çoğalması ve nihayet bir secdenin dünyadaki her şeyden daha hayırlı olacağı günleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizlere haber vermişti. Hatırlarsanız yine bundan önceki derste işlediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu. İnşallah e, bu bölümü ya da şu başlıkla inşallah işlemeye devam edeyim. E, son olarak şunu söylemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselam'ı müjdeliyor ve ona iman etmek vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetler var bununla ilgili. Ee, yine İsa Aleyhisselam'ın inmesindeki hikmeti son olarak değerlendirmiştik. Bununla ilgili bununla ilgili bazı alimlerin sözlerini nakletmiştik. Bunların içerisinde İmam Zehbi, İbn Kesir ve buna benzer Elbani rahimehullah gibi alimler vardı. Bugün de İsa Aleyhisselam indiğinde ne ile hükmedecek buna bakacağız inşallah.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 ben İsa aleyhisselama en yakın olan kimseyim ve biz bu yakınlığı biliyorsunuz hem dedik ki Allah'a sallallahu ve altı asır önce geldi ve Allah'a sallallahu müjdeledi ve Resulullah vesselam'i müjdeledi. Hatta aleyhisselatü vesselam'e sordular dediler ki bize kendini tanıt demişlerdi sahabe Allah'a sallallahu ve dedi ki ene davetu Abi İbrahim ve buşra ahi İsa ben babam İbrahim'in duasıyım ve ben kardeşim İsa'nın da aleyhisselam müjdesiyim demişti Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Dolayısıyla Aissetü vesselam diyor ki ona en yakın olan kişi benim. Biz de demiştik ki bu yakınlıktan kasıt hem Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'dan 6 asır önce yani ikisi arasında bir nebi yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile İsa Aleyhisselam arasında hem de Resulullah Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yine Aleyhisselatü Vesselam'dan başka e, nebi yoktur. Yani yeni bir şeriata çağıran bir Resul yoktur ancak yine İsa Aleyhisselam vardır. Neyle ile hükmedecektir? Allah Resulü ve Vesselam'in şeriatıyla hükmedecektir. Yani biz Şiilerin dediği gibi, Rafızilerin akidesi gibi demiyoruz ki işte Mihdi gelecek, Mehdi gelecek.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 Şöyle diyor Aleyhisselatü Vesselam Keyfe entum İzâ nezal ebnü Meryem fîkum ve imâmukum minkum İmamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz acaba acaba Sizler nasıl olursunuz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine diyor ki Velid bin Muslim ben İbni Abi Ziba e dedim ki evza bize zuhrina fi Ebu Hureyre yoluyla imamınız kendinizden diye rivayet etmiştir. İbni Abi Zib sizden biri birini size imam yaptı. Bu ne demektir biliyor musun dedi. Dedim ki bana haber verirsin. Yani veli diyor ki bana haber ver. Bu ne demektir? İmamınız kendinizden ne demektir diyor. İbni Ebizib'e sordum bunu diyor. O dedi ki o Rabbiniz tabareke ve teala'nın kitabı ve Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın sünneti ile sizleri yönetir dedi. Yani ta ashabtan tabiinden ve bugüne kadar ehli sünnetin akidesi budur. Ee, İsa Aleyhisselam'ın ee, Muhammed Aleyhisselat Vasallami şeriatıyla yani İslam şeriatıyla hükmedeceği inancıdır. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Rasulullah Aleyhisselat Vasallami şöyle derken işitmiştir: "La tazal taifatun min ummi yuqatilun alal alhak zahirin ila yom <gülüyor> alqiyame." (Sura Tahrîf, Feyenzil Isa ibn Maryam sallallahu aleyhi ve sellem. Feyaqulu amiruhum taala salli lana. Feyaqul la in ba'dakum ala ba'din umara takrimatullahi hadhihi al-ummah. Ummetimden bir topluluk kıyamet gününe kadar halk üzerinde savaşarak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 sabah akşam zikirlerinde de biliyorsunuz bunu söyleriz elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamuh ala men la nebiye ba'de diyoruz ki kendisinden başka yani tek olana hamd onadır elhamdülillahi vahdehu yani tek olana ortağı olmayanadır hamd salat ve selam da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 Kendisinden başka ilah olmayanadır, tek olanadır, ortağı olmayanadır. Salat ve selam da kendisinden sonra nebi gelmeyecek olanadır. Dolayısıyla Allah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki La nebiyye ba'di. Benden sonra nebi yoktur. Ve yine efendim bu söylediğimiz hadis, bu söylediğimiz hadis Müslim'de Fedail babu fi esmâihî. Nebi Aisset Vesselam yani Nebi'nin isimlerinin fazileti babında geçiyor. Yine Allah Teala's set ve bir başka hadiste "Ve ene'l aakibe pardon ve yani ben kendisinden sonra nebi gelmeyenim buyuruyor Aisset Vesselam. Bu sözleriyle kendisinin en son nebi olduğunu belirtmiştir. Durum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 لو كان موسى حي Eğer موسى hayatta olsaydı ma vesiatu illa ittibae bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı yani e, ben bazı e, bazı e, bu, bu hadisin başka lafızlarında da gördüm ya da bu mealler veriliyor diyorlar ki Aisset ve selam buyurdu ki eğer bana rağmen Bugün Musa hayatta olsaydı ve bana rağmen siz Musa'ya uysanız sapıklık üzere olursunuz. Yani Muhammed aleyhisselatu vesselame rağmen kim Musa aleyhisselama uyarsa veya İsa aleyhisselama uyarsa gerçekten Ayselatu vesselam'ın dediği gibi eğer şu an Musa hayatta olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapmazdı. Acaba bugün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 Nisa suresinin 115'teki ayetin ifade ettiği gibi ve men yuşakıkir rasule min ba'd ma tebena lel huda ve yetbi gayra kim kendisine hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolundan yüz çevirirse yani arkadaşlar biz Allah Resulü sallallahu ve sellem'in getirdiği Muhammed aleyhisselam bizler için hujjettir. Bizler için hüccet ne bir nebidir ne de bir başka kimsedir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gelse de Muhammed Aleyhisselatü uyacak ve onun şeriatıyla hükmedecektir. Aynı aleyhisselamın Musa Aleyhisselam'la ilgili ifade ettiği Musa eğer Musa hayatta olsaydı ma vesiatu illa ittiba'i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 Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini duydum diyor. Vellezî nefsi bi yedih. Lâ Meryem Meryem bi fecrü ruhâi haccen ov mu'temren ov Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu men aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim.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 İsa aleyhisselam ininceye kadar. İsa aleyhisselam ininceye kadar. Dikkat ediniz. Ee, şimdi peki bu nasıl olacak? İnşallah bunu e, yorumlayalım. O inmeden önce yeryüzünde olan hüküm bu. Onun yeni bir şeriat getirerek cizyeyi net etmesi değildir. Yani kimse zannetmesin ki e, İsa aleyhisselam geldi... E, cizyeyi neshetti. Kimse bunu böyle anlamasın. Çünkü, yani onun hükmünü ortadan kaldırdı gibi anlamasın. Çünkü cizyenin kalkacak olması, cizyenin kalkacak olması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber, e, Aleyhisselatü ha, Vesselam'ın verdiği haber ile İsa Aleyhisselam'ın inmesine bağlıdır. Cizyenin kalkacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şöyle haber vermiştir. Vallahi le ينزل لنا ابن مريم حكما عادلا. Fe la yaksiranna as-salib. Ve la yahtulanna al-khinzir. cizye Aişe ve Selam şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki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 etmemektedir Ayse Allah subhanahu ve Taala'nın emrettiğini yine Resulullah aleyhisse vesselam'ın haber vers ile Rasulullah aleyhisse haber vermesi ile ortadan kaldırmasıdır Peki bu domuzu öldürmesi hacçı kırması nedir Aslında bunlara kısaca söyleyecek olursak biliyorsunuz Hristiyanların sembolleri haline gelmiş en önemli değerlerdir Bunlardan bir tanesi haçtır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 Diyecekler ki ya İsa Aleyhisselam, biz sana cizye verelim, ama müsa müsaade et, biz diyelim ki haşa e, hani diyor ya aynı hadiste işte ayette haber verildiği gibi tabi 31. ayette ve kâleten Nasar el-Mesih hani diyor ya Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur haşa. O zaman diyecek İsa?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 Le'an zilanna Meryem'e hakemen adile, adila. oğlu İsa aranızda adaletli bir hakim olarak inecektir. Aleyhisselam. Feleyaksiranna as-salib, o aslı kıracak. Ve leyaqtulanna al o domuzu öldürecek. Ve leyadanna al-cizye, ve o veyadanna el-cizye, o cizyeyi de ortadan Kaldıracaktır, buyuruyor. Allah Rasulü, Aleyhisselatu vesselam. <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu mu 4 dakika, 5 dakika? Hani saate bakmadım. Ha, evet. Sınav tek derslen e, bitirebiliriz. Neyse devam edelim inşallah. Yani ben mola vereyim diyordum. <gülüyor>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 يتركها كالزلافة، ثم يقال للأرض: أنبي ثمرتك ورد بركتك، بركتك،, بركتك. فيوم إذ تأكل عسابة من رمانه ويستذلون بقفهم. ويبارك في الرسل حتى أن أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئة من من الناس واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي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 iki Mesut kardeş o da çiçek gönderiyor Allah sizden razı olsun Allah Subhanahu ve Teala sizleri sevsin bütün kardeşler için benim bu duam ancak Mesut kardeş de e, İzmir'den evet, benim kardeşimdir Allah razı olsun sizden e, o gün şiddetli bir yağmur yağacak diyor hadiste e, hiçbir kıldan veya çamurdan yapılmış ev buna karşılık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 yağmurun yağmaması değildir buyuruyor aleyhissalatü vesselam kıtlık ancak yağmurun bol yağdığı halde toprağın sizlere ürün vermemesidir dikkat ediyor musunuz kıtlık tarifine aleyhissalatü vesselam in? kıtlık yağmurun yağmaması değildir diyor aleyhissalatü vesselam kıtlık ancak yağmur bol yağdığı halde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 İbn Hacer rahimehullah bu hadisle ilgili diyor ki senedi sahihtir. Fethul Bari de bunu getirmiş ve böyle olduğunu söylemiş. Müslim radıyallahu an Müslim rahimehullah, Ebû Reyre radiyallahu ta'ala Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Vallahi la yanzilanna la yanzilanna İbn Meryem hakaman Allah'a yemin ediyorum. Meryem oğlu İsa aleyhisselam adaletli bir hakim olarak inecektir. Ve le yada'anne ve le yada'anne cizye cizyeyi kaldıracak ve le tutrekenne kıylas ve le tutrekenne kıylas genç e dişi develer muhakkak bırakılacak ve onlara rağbet edilmeyecek. Fela yus'a aleyha ve la tadhabanna şahna'u şahna'u ve tabağud ve tahasud. Ve la yed'u vanna ila'l mali fe la yaqbaluhu احد. Diyor ki Aişe Aleyhisselam, Meryem oğlu İsa adaletli bir hakim olarak inecek, cizye'yi kaldıracak.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 Yani mallar içerisinde en kıymetli olmasıdır. Yani şöyle diyebiliriz, günümüzde nedenebilir buna? Tabiri caizse son model arabalarına rağbet etmedikleri. Son model böyle markalı, böyle ihtişamlı veya arabalarına veya villalarına rağbet etmedikleri bir dönem manasındadır. Çünkü ayet mesela diyor ki genç dişi develer muhakkak bırakılacak ve onlara rağbet edilmeyecek. İsa aleyhisselam'ın geldiği zaman öyle bir zamandır.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 İman, im, iman babu nuzuni İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselamın inmesi babında geçmektedir. Nevevi, Nevevi rahim Allah diyor ki bununla ilgili bunun manası malların çokluğu beklentilerin azalması ve ihtiyaçların olmaması kıyametin yakın olduğunun bilinmesi sebebiyle insanlar insanlar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 Hani ee, Leheb suresinde dendiği gibi ma aghn'a anhu maluhu ve ma kesab malı da kurtaramadı kendisini kazandığı da. Dolayısıyla dolayısıyla burada İmamın Nebevi Rahim'eullah'ın dediği gibi yani insanlar rağbet etmeyecek mala. Niçin? Çünkü o mal artık bilinecek ki büyük alametler ortaya çıkmış. İsa aleyhisselam gelmiş. Efendim ee, Deccal aleyhün Aleyh,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 olmasındandır ya da daha önce ifade ettiğimiz gibi kırmızı mercedesleri bırakmasıdır villalarını bırakmasıdır çok sevdiği malını bırakması manasındadır. Aynı Tekvir suresi 4. ayette ve iza'l eysaru yani gebe develer salını salını verildiğinde yani develer başı boş bırakıldığında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 e bu Musab hocama biraz gönderme yapayım yani e, ben onlar gibi düzensiz değilim <gülüyor> öyle diyeyim inşallah e, ben e, e, 45 dakika iki ders yapıyorum sonra soru varsa soru alıyoruz ancak bugün 45 dakikada bitirmeyeceğim Onun, e, geçtik zaten 45 dakikayı çünkü zannediyorum bir beş dakika daha beş on dakika ile ben bu dersi noktalayacağım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 فيبعث الله عيسى بن, عيسى بن مريم ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين غداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبال الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا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 yeryüzünde kırk yıl kalır. Bakınız demin ki bir hadiste yedi yıl, bir başkasında 40 yıl. Fe yemkusu fil ardi erba'ine sene, thumme yutevaffa ve yusalli aleyhi muslimun Ve devamında diyor ki sonra vefaat eder. Yani 40 yıl kalır, sonra vefaat eder ve Müslümanlar Cenaze namazını kılarlar. Okuduğum birinci hadis Müslimin fiten Bab-ı geçiyor. Yani Deccal'ın zikri e, babında geçiyor. İkinci okuduğum 40 yıl yaşar dediğimiz hadis Ahmet Rahimeullah'ın müsnedinde geçiyor İbni Hacer. Onun sahih olduğunu söylüyor. Ebu Davud'da geçiyor. Melahin bab-ı Deccal avn Mabud'un şerhi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 O zaman diyor en doğru görüş şudur diyor İbn Kesir rahmetullah. İsa aleyhisselam diyor gökyüzüne kaldırıldığında 33 yaşındaydı. Tekrar indiğinde ise 7 yıl 7 yıl kalır ve böylelikle 40 yılı tamamlar ve vefat eder. Vefat eder. Ve يسلي عليه ve Müslümanlar da onun cenaze namazını kılarlar.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 eylesin çünkü ben İsa Aleyhisselam bahsini burada bitiriyorum Allah'a hamd ediyorum ee, inşallah inşallah haftaya Allah nasip ederse e, biz e, yejuc ile mecuc bahsini biliyorsunuz büyük alametleri işliyoruz şu an e, yejuc ile mecuc bahsini işleyeceğiz inşallah Kur'an ve Sünnet ışığında e, Allah nasip ederse bu konuda Kardeşlere faydalı olmaya çalışacağız. Benim burada dersim e, bitti. Eğer e, soru olursa e, soru olursa biz bunlara cevap veririz. Ancak soruları siz yazın. Ben beş dakika 5 dakika sonra inşallah cevap vereceğim. E, müsaadenizle Allah sizlerden razı olsun. Hadi yallahu alem vassallallahu ala nabi Muhammedin muhammed ve ala ali muhammed. Subhanak Allahumma hamdik, <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyk Siz soruları yazın inşallah beş dakika sonra bir sorulara cevap verebiliriz. Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.